Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu aleyhi seyyidil mursalin. Muhammedin ve alâ âliye ve sahbihi ecma'in. mektubat Şerife'den dersimiz 266. mektubun 1. cilt. 1. citten 260. mektubun 262. sayfasındeyiz. Allah-u Teala ve Tekad-ı Hazretleri'nin sıfatları hakkında beyanlarda bulundu. İmam Hazretleri ilim sıfatını konuştuk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 Ama Mevla Teala'nın iş yapması, iş yapma sıfatı yani, dilediğini yapma sıfatı diyelim, tek bir sıfattır. Ve cemi'ül mesnu'ati, yaratılanların tümü, mevcudetün vardır, neyle bihazel fi'lil vahidi, o tek fiiliyle mevcut olmuştur. Yani, işte dedik ya, milyarlar, trilyonlar geç.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 Ve məmrünə illa vahidetün kelâm hin bil basar. Ve məmrünə bizim işimiz olmadı. İşimiz yani fiilimiz icraatımız illa vahidetün. Ancak tek bir şey oldu. Burada da tek olduğu çıkıyor diyor. Ne gibidir yani ne kadar bir zamanda gelişir? Kelâm hin bil basar. Göz işareti gibi, göz kırpmak gibi. Yani şöyle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 Hayat, ilim, semu, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. sıfat Zatiye Hayat, ilim, semu, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Sekiz tane. Bunlar iman İslam İlmi başında detaylı şekilde açıklanmış. Sıfat-ı Zatiye, allah Teala'nın zatına ait sıfatlar altı tane. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetü'l-i kıyam bir nefsi. Bir adam bunları bilmeden adam da olamaz.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 Allah kimdir sorsan sıfatlarını say desen sayamıyor. Bu adama iş mi verilir ya? Bu adama kız mı verilir bu adam? Ama maalesef bugün sokaktaki gezip dolaşan insanların çoğu bu vasıftadır. Bizim millet Allah Teala'nın sıfatlarını say demez. Kız istemeye gelene efendim veya işte kız alacağı zaman o kızı o geline Allah Teala'nın isimlerini say demez, sıfatlarını say demez, Rabb'in kim demez.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 Bunun açılımı sonrakisini söyleyeceğim. Bir de sıfatı zatıya, zatına kas sıfatlar, vücut varlık. Hani vücut yaptı falan derler, öyle değil. Kas yaptı falan, millet vücut yaptı. Derler. Yani o başka bir şey. O esas Arapça vücut var olmak demektir. Vücut zaten Arapçadır. Kıdem evveli olmamak. Diyorsan askerde kıdemli yani, eski yani. Mevlanı Cevveli yok. Vaka sonu olmamak, vahdaniyet bir olmak, Orta olmamak, buhalefetülühevadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek, Kıyam bir nefsi zatıyla kendi başına durabilmek. Kendi kendine yeterlilik yani. Ondan başka hiçbir varlıkta kendi kendine yeterlilik yok. Hep ovara var duruyor. Tutarsa duruyor. Ha lambalara ışık verirse yanıyor. İşte buradan bu düğmeye bağlı, düğmeye, kabloya bağlı, kablo bilmem ne, oradan trafoya bağlı ben Bütün trafolar Mevla'ya bağlı yani patlattı mı gider.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 Otomatik bağlasaydı herkes hakkında aşağı yukarı bir ölçüm cihazıyla benim durumum bu. Kaç sene yaşayacağım herkes bilirdi yani. Demek ki yaratma sürekli devam ediyor. Her an ve zaman tabii an bizim itibarımıza zaman bize göre geçiyor. Her zaman Mevla bir şandadır. Şan fiil işte. Şunat efal. Yani allah Teala'nın Teala şanları ne demek? Fiilleri demek. Peki Rahman suresinde ne buyuruyor? Her an allah Teala bir fiildedir.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 Allah, canlı insan o kadar şu anda bile Belki bir adam onu öldüreceğini amca Üzerine kadar geliyor tam anlamıyor ki benim kafam kopacak yani. O onu anlıyormuş Ve koş Kaçıyormuş. O yana böyle kafasını Şey ediyormuş o cenin. Yani öldürme beni diye. Tabi kürtaj katliam tabi cinayettir ya. Ben diyormuş bunu yapıyordum ama Bu durumdan sonra artık hani hissiyatım çok şey oldu. Yani tabi gavur bile Duygusallaşabiliyor. Bazı şeyleri Terk edebiliyor. Ama bizim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 İhya sıfatı. Ama bu neyle neye nispetledir? Ölüye izafettedir. Yani icat maduman nispetledir. Bir şey yok olacak ki var ettiğin zaman yokluktan çıktı bak demin yoktu var oldu. İhya diritmek ölü olacak ki işte o 120 gün ölü safası. Su falan halidir Et halinde falan. E o noktada 120 gün sonra ölüyken diriliyor. İşte bunlar izafi. Ne demek izafi?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 Kuzu kaç efendim e, deve kaç balık yani bütün canlılarda da aynı üreme olduğu için onlarda da e, bir e, e, yokluk evresi veya da ölü dönemi var ondan sonra can gelir onda da süreç var kim dokuz ay herkes insan gibi dokuz ay on gün olmuyor tabii ki iki sene hamle kalan hayvan var şu var daha erken doğuran var geç doğuran var hepsinde süreç var evet. Demek diriltmesi devam ediyor. Ve limatetü öldürmesi devam ediyor. Şu saniyede nice insanın, hayvanın, işte canlının canı alınıyor. Şu anda bitiyor hayatı mesela. Bu sıfatlar merbutani bağlıdırlar ikisi de. Nereye biyazel fiili. Tek fiile bağlıdırlar. Ama burada 500 kişi bir anda öldü. bu şu anda 50 bin kişi öldü dünyada. Yarına bilmiyorum 100 bin, 200 bin, 300 bin cenaze belki çıkar dünyada. Ya bu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 ezifet Yaklaşan yaklaştı mesela. Hep fiili mazi sıygeleriyle sı sı sı sı sı e, buyuruyor. Oldu bitti. Bizim işlerimiz oldu bitti. Efendim. Fevmeydim ve katil vaka. Vaka yani en büyük hadise kıyamettir. O vaka geldi. Ondan sonra. İnşakkal kamer ay yarıl terabet-i kıyamet yaklaştı. Öddetlim tükü. Cennet hazırlandı. Yani hep mazi sıygeleriyle sı fiiller olmuş bitmiş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 Yuttu gitti diyorlar. Ne diyorlar bir şey var diyorlar. Oyuk mu diyorlar. İşte ben e, gökteki şeylerde bir kara delik. <gülüyor> kara delik. Adını bulamayınca kara delik. Nereye gitti bu gezen? Kara deliğe gitti diyor. <gülüyor> Allah yok etti diyemiyor. Allah yok etti demek adama ayıp geliyor. Kara delik yuttu. Şuna girdi bu buradan. Ya işte istediğini var ediyor istediğini yok ediyor. istediğini gösteriyor istediğini gizliyor. Naşanin neşet etmişlerdir minazel fiili onlar da bu Allah'ın tek yaratmasından hepsi oraya bağlıdır felayesbütü o zaman sabit olamaz teaddüdü taallukat ilgi ve alakaların sayılanması nerede fi'l-i taala Allahu Teala fiilinde de ilgilenmesi birkaç tanedir denir mi denemez diyor ne gibi eyza eyzana demek nasıl kelamında Tevrat İncil Cebur hepsi tek kelamdan diyor diyemezsin ki onu ayrı söyledi onu ayrı söyledi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 Aksine yaratılanlar el maziyetü geçmişteki bütün Allah Teala'nın ilk yaratığına kadar git, vel atiyetü gelecekte artık son yaratığına kadar son bulmayacak. Çünkü cennet cehennemde de yaratması devam edeceğinden yaratma şeyi devam edecek. Onun son diyemeyiz, ama gelecekte yaratacakları diyebiliriz tabi var. Mevcudetün hepsi var olmuşlardır. Fi evkatya vakitlerinde el maksusati özel olan neye bir vücud diya?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 e nasıl oluyor? Şimdi benle alakalıken ondan nasıl alakadar oluyor? E farkımız nerede? Ne diyor yamıllar Bir şey duymak öbürünü duymaktan alıkoymaz. koymaz. Vel aşan. Bir işi yapmak öbür işi görmekten alıkoymaz. koymaz. Sen seni alıkoyar. Bir iş yapak öbürünü yapamazsın. E mevlânın farkı nerede? Her şeye bir alakayla, bir fiille, bir tecelliyle, bir ile bir yönlendirmeyle hepsini yapıyor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 E bu nasıl bir alaka kuruyor acaba ya? Aynı saniyede her şeyle falan. Bu ilgi keyfiyeti Şekli bilinmezdi ya. Fiil sıfatını bilemezsin. ihya sıfatını bilemezsin. İlgilenmesini de bilemezsin. Dirilteceği şeye tealluk etmesini de şeklini veremezsin. Ve ma'dûmul misliyeti. Onun da benzeri yok. Ya neye benzer acaba? Şebihi nazırı var mıdır? Yani bir şeye benzetebilir miyiz acaba? Hani demin dedim bir şey demeye kalktım da.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 senin patates cuvallarına göre yapmamışlar ki onu kuyumcunun tezgahını. O zaman ben senin şekillen sınırlı bir varlıksın. Her şeyin sınırlı. E sen sınırsız allah Teala'yı anlamaya çalışıyorsun. Ben de sana anlatmaya çalışıyorum. Bir rezalet. Onun için diyor? La yehmilu atayâhu illâme ta'yâhu. La yehmilu taşıyamaz atayâhu. Bu atayel meliki var başka şi şiirlerde La yehmilu taşıyamaz atayel meliki. Padişahın bakşişlerini, hediyelerini. Buradaki atayahu da onun yani padişaha gider. Tabi padişah Allah padişah Mevla gider. La yamülü taşıyamaz. Neye Yahu Allah Teala'nın bakşişlerini, hediyelerini ikramlan İlla kim taşıyabilir? Natayahu. Ancak onun binekleri taşıyabilir. Ne demek bu? Burada kalacağım. İlerisi geriye bağlı ama ne yapayım? Çünkü vakit tamam. Şunu da buyurmak istiyor.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 Ee, sarayın atlarından, katırlarından diyor, iyi besili, kaliteli böyle çok güzel yük çekebilirsin. Bizim katırlardan verin ki diyor, bizim hediyeleri diyor, onlarla götürsün diyor. Yani ne demek Süleyman-ı Abbas Bu bir şiirden almıştır, mısradır. Padişahın hediyelerini ancak padişahın binekleri, merkepleri taşıyabilir. Onun için senin merkep sarayın ikramlarına dayanamaz.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 ...dünyada da mümkündür yani olmaz diye bir şey yok... ...ama vuku yok yani vakı olmamıştır... ...olsaydı Musa Aleyhisselam görecekti... ...Musa Aleyhisselamın teklifi kirette edildi... ...zaten sen hiç özenme bu şey. ...ama cennette görülecek... ...Larabbiya ne azala... C ...cemaline bakacaklar diyor ayette kerime... ...mutezileye bakma sen onlar... ...sapık mezhep onlar görülmez diyor ahirette... ...ama el sünnete göre ahirette görülecektir... ...ama şimdi dünyadaki gözlen görülemez... ...dünyanın gözü ışığa dayanamıyor... ...biraz şu ışığa baktan sulanmaya başlıyor.